Bismillahirrahmanirrahim. Maasımihi şey'un fil ardı ve la fis sema, ve huves semi'ul alim. Değerli müminler, hadis derslerimize devam ediyoruz. Riyalu Salihin adlı hadis kitabımızın ölümü hatırlamak babında geçen ayetleri ve hadisleri işleyeceğiz hüce mevla cümlemizi nasıl e, bu konuda muvaffak eylesin. Niyetlerimizi salih eylesin. Ve bizzat e, okuduklarımızdan, anlattıklarımızdan, duyduklarımızdan istifade etmeyi bizlere nasip eylesin. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Kullu nefsin zaiqatul maut. Bütün nefisler, bütün canlar ölümü tadacaktır diyor yüce Rabbimiz. Ve innema tuvffavna ucurukum yawm al-kiyame. Sadece kıyamet günü geldiğinde ecirlerinizi, ücretlerinizi tam tamına Alacaksınız. Kıyamet günü geldiğinde bu olacak. Daha başka bir gün bu olmayacak yani. Ahiret alemi kıyamet günüyle başlıyor ve orada hesap, kitap olduktan sonra amellerimizin karşılığı olan nimetler veya cezalar neyse onlar verilecektir. وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَا اُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِهَ عَنِ النَّارِ İşte o gün kim ki cehennem ateşinden uzaklaşırsa, kurtulursa oradan çıkartılırsa veya oraya düşecek iken oradan Amelleri sayesinde, Allah'ın rahmeti affı sayesinde kurtulursa ve o cennete, cennete de sokulursa, fakat feaze, işte o kişi başarıya ulaşmıştır, işte o kişi kazanmıştır, kazançlı çıkmıştır. Ömre hayatı dünya, illa metaul gurur. Dünya hayatı nedir ki? Sizin övünüp durduğunuz, belli bir dönem, belli bir zaman içerisinde zevk aldığınız, mal, mülk, evlat edindiğiniz, malınızla, mülkünüzle, mevkinizle, makamınızla övündüğünüz, gururlandığınız, bir mekan olmaktan öte nedir ki dünya? Geçici bir Makam, geçici bir mevki, geçici bir sahiplenme, geçici bir zenginlik, geçici bir sıhhat, geçici bir gülme, geçici bir sevinme olayından öte dünya hayatı nedir ki? Yani allah Teala dünyanızı ön plana çıkartmayın diyor, ahiretinizi ön plana çıkartın. Dünyanız için ahiretinizi heba etmeyin. Dünyanızı, ahiretinizi kazanmak için çalışın. Dünyayı da ahireti kazanma vesilesi yapın. Dünyayı cenneti kazanma vesilesi yapın. Dünyayı cehennem ateşinden kurtulma vesilesi yapın. Dünyayı ahirette Cennet yurdunda ilelebet sonsuza dek huzurlu, mutlu bir şekilde yaşamak için bir çalışma alanı yapın dünyayı. Üç günlük dünya deniyor şarkılarda falan. Ama dünya aslında üç günlük bile değil. Ahirette İnsanlara Allahü Teala soracak, dünyada ne kadar kaldınız? Diyecekler ki, sabah vaktinden duha vaktine kadar kaldık. Güneş doğdu, duha vakti şöyle biraz yükseldiği zaman saat 9-9.30 gibi duha vakti. O vakte kadar kaldık. Bazıları bir gün kaldık, bazıları yarım gün kaldık. Bazıları duha vaktine kadar kaldık sabahtan diyecekler. Hiçbiri çıkıp da biz dünyada uzun dönem kaldık demeyecek. Hiçbiri ben 100 sene yaşadım, öbürü ben 60 sene yaşadım, ben 70 sene yaşadım, bayağı bir uzun dönemdi. Günler saymakla bitmedi, geçmedi demeyecek. Orada gerçekleri anlamış olacağız. Tıpkı rüya gibi. İnsan rüyasında evlenir. Çoluk çocuğu olur, torunları olur. Efendim, hatta öldüğünü bile görebilir. Hepsi 10 saniye, 8 saniye. Çok kısa bir süre içerisinde Allahu Teala hepsini ona gösterir. Yaşamış gibi. Bazıları bizzat mesela kabus gördüm der. Görmüş olduğu rüyadan etkilenir. Ağlayarak kalkar, kol, kol, titreyerek kalkar, korkarak kalkar. Yani o rüyayı aslında gerçekte yaşamış gibidir. Ve ha bu rüyaymış dediği zaman uyandığı zaman da Allah'a hamd eder o kötülükten cenaze vardı gerçek değilmiş. İyi ki rüyaymış diye sevinir. Bu rüya olayı bize dünya hayatının aslında bir rüya gibi aslında kısa ama bize uzun gibi gelen bir e, hayat olduğunu anlatmak da bir vesiledir rüya. Nasıl ki rüyada ya, yaşlanıyorsun, efendim, vefat ediyorsun, neyse, uzun zaman dilimlerini 5-10 saniye gibi bir rüya içerisinde görüyorsan, belki de biz şu anda e, o alemi yaşıyoruz. Ölüm ile de dünya uykusundan uyanacağız. Şimdi dünya, uyumuyoruz gerçi ama benzetelim onu, uyumaya benzetelim. Dünya şu andaki yaşantımızı uyumaya benzetelim, uykuda bir rüyaya benzetelim. Öldüğümüz zaman uyanacağız. Ne göreceğiz? Hayattayken görmediğimiz şeyleri göreceğiz. Hayattayken görmediğimiz şeyler Nedir hayattayken görmediğimiz şeyler? Bir kere ahiret alemine dair sadece haberler alıyoruz. Ahiret alemine dair hiçbir şey görmüyoruz. Ölüm meleğini görmüyoruz ama ölürken göreceğiz. Cenneti, cehennemi görmüyoruz ama ölürken göreceğiz onu. Herkes neye layıksa ölmeden önce melekler kendisine ahiretteki makamını Yerini gösterecek Gözler faldaşı gibi açılıyor bazen Ölü insanlar Yanında duyduysanız görmüşsünüzdür Gözünü bazıları bir yere diker Tavana diker Gözleri böyle patlayacak gibi açar Neden? Görmüş olduğu olaylar Onu sen görmüyorsun ki Dehşete düşüyor Onu dehşete düşürüyor Yani Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz de o gün yani can vereceğin o gün var ya, gözlerin demir gibidir diyor. Demir gibi yani böyle nedir demir? Demir nasıl kas katıysa, can sahibi değil hareketsizse, gözler de demir gibi olur. Demir gibi saplanır bir noktaya. Yani ahiret alemine gidiyorsun Dünya uykusundan uyanıyorsun. Sana dünyada gelen haberlerin gerçek olduğunu bizzat görsel olarak görüyorsun, yaşıyorsun. Ve gözlerin demir gibi oluyor. Bir noktaya dikiliyor. Korkuyorsun, ürperiyorsun. Etrafındaki insanları bile unutuyorsun. Hani şuna bir bakayım, göz atayım. Benim evladımdı. Şöyle bir bakayım, ona bir veda edeyim. Bir veda bakışı yapayım bile diyemiyoruz. Bazıları diyebilir. Ameline göre. Ama bazıları görmüş olduğu korkunç manzara karşısında dünyadaki eşine, dostuna, anasına, babasına, kardeşine bile veda etme fırsatını bulamaz. İlgilenmez onlarla. Çünkü kendi dergi çok büyüktür. Çok büyüktür. O yüzden... Dünya hayatı gerçekte bir rüya hayatı gibidir. Ölüm ile insan dünya rüyasından uyanacak, gerçeklerle tanışacak. Daha önce kendisine gelen haberleri bizzat görerek tasdik edecek. Daha önce şüphe duyduğu, acaba dediği var mıdır, yok mudur, doğru mudur, yanlış mıdır, nasıldır dediği şeyleri bizzat görüyoruz. Ölüm hadisesiyle birlikte Hatta ölmeden önce Daha dünyada iken sekerat mevt dediğimiz ölüm Nefesine Cana kurulduğu zaman Bunları bu gerçekleri görmeye Başlayacak Artık o dünyada bedeni Dünyada ama Kendisine ahiretin Kapıları açılmış Dünya semasının Kapıları açılmış ve artık daha önce göremediği şeyleri görebiliyor, melekleri görebiliyor, ölüm meleğini görebiliyor, kendisine açılan pencerelerden eğer cennetlik ise cennette gideceği yeri görebiliyor, eğer cennemlik ise cehennemde gideceği yeri görebiliyor, her şeyi açık ve net olarak görebiliyor. Öyleyse dünya hayatının bir rüya hayatı olduğunu, bir uyku hali olduğunu söylemiş olsak yanlış yapmayız. Bu uyku halinde insan rüyasında zengin olsa bu zenginliğinin bir kıymeti var mı? Yok. Ama biz dünya hayatında uykudayız ama dünya hayatının zenginliğine çok önem veriyoruz. Öyle önem veriyoruz ki ahiretimizi bize unutturacak kadar. Halbuki dünyada... Nasıl ki rüyanda zengin olduysan ve onun sana uyandığında hiçbir gerçekliği, hiçbir değeri yok ise dünya hayatındaki zenginlik ölüm geldiği zaman yani dünya uykusundan ölümle uyanmaya başladığınız zaman başladığımız zaman dünyadaki o zenginliğimizin hiçbir değeri, kıymeti olmadığını göreceğiz. Ölüm hadisesiyle birlikte değersizleşen, kıymetsizleşen, böyle bir dünya metaı için canhıraş bir gayretle çalışmak, çabalamak, bu çalışma esnasında namazı, niyazı unutmak, ben çalışıyorum namaz kılmaya vaktim yok demek, ben çalışıyorum, oruç tutamam. Oruç tutarsan az çalışırım. Gücüm, kudretin azalır demek. Ne derece doğrudur? Uyandığında ölüm uykusun yani dünya uykusundan ölümle birlikte uyandığında sıfır olarak kabul edilecek olan bir dünya zenginliği, metaı için insan ahiretini unutur mu? Ahiretini perişan eder mi? Bugün insanlarımızın hep birlikte bizim düşmüş olduğumuz en büyük yanılgı, en büyük hastalık budur. Dünya hayatına çok önem veriyoruz. Dünya evine çok önem veriyoruz. Dünyanın zevkine, sefasına, malına, mülküne her şeyine çok önem veriyoruz. Halbuki Peygamberimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem "Kun fi dunya ke garip. Dünyada garip bir kişi ol. Dünyaya yabancı olduğunu unutma. Dünyanın ehlinden olmadı olmadığını unutma." Sen dünyanın ehlinden değilsin. Dünyada kalıcı değilsin. Ev abri sebi. Dünyada bir yolcu olduğunu bir yerden bir yere giden bir yolcu olduğunu unutma. Diyor. Evet. Dünyayı biz böyle algılamıyoruz maalesef. Dünyayı sanki hiç ölmeyecekmiş gibi kalıcı bir mekanmış gibi dünyanın Dünya hayatının, dünya evinin, dünya yaşantısının dört dörtlük olmasına çalışıyoruz. Ve bunu yaparken de maalesef ahiretimiz için gerekli hazırlıklar yapmıyoruz. Peygamberimizin bu hadisini yeniden okumak istiyorum. Kün dünya ke enneke garibun, dünyada bir yabancı gibi ol. Yabancı gibi. Yani dünyanın, dünyanın ehli olma, dünyanın dostu olma, dünyanın kalıcı bir konuğu gibi davranma. Ev bir ev, abir sebil. Veya bir yoldan geçen yolcu gibi ol. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu övüdüne kendisi uymuş mudur? Ha tabii ki. Peygamberimiz vefat ettiğinde geriye hiçbir şey bırakmış değildir. Hiçbir şey bırakmamıştır. Hiçbir şey. Peygamberimiz kendisine bir şey hediye verilmiş olunsa ol, ol, hemen onu dağıtırdı. Hemen dağıtırdı. Bir gün bir kesilmiş koyun getirdiler. Hemen attı, dağıttı, dağıttı. Ufak bir parça bıraktı. Hazreti Ayşe, Validemiz dedi, çoğunu verdin az bize kaldı. Yani, Çoğunu verdin az bize kaldı. Peygamberimiz dedi ki, çoğu bize kaldı. Azını verdin. Tam tersini söyledi. Çoğu bize kaldı. Yani verdiğimiz dedi biz de ahirette gelecek. Ama yediğimiz var ya gelmeyecek. <gülüyor> Şimdi peygamberimizin hayatı hep böyleydi. Peygamberimizden biri kıyafetini istese, ey Allah'ın Resulü ne hata güzel cübben var, bürden var dese az beklederdi, giderdi onu, çıkartırdı, paketlerdi verirdi ona. Al. Peygamberimizden biri bir şey isteyip de onu geri çevirdiği Hasıl olmamıştır. Asla. Hatta bir gün bir kabile reisi gelmişti. Belki de şakadan söyledi. Dedi ya ey Allah'ın Resulü sen Allah'ın Resulüsün. Ha? Ben sana inanmıyorum dedi yani. Şimdi dedi ama dedi bu şu iki vadi dolusu şey var. Vadi dolusu hayvanlar var. Devletin hayvanları. Beytilman'ın hayvanları var. Bu, bu, bu hayvanları da bana ver o zaman dedi, ben Müslüman olurum tamam dedi ya sen Müslüman olacaksan vereyim sana bir vadi dolusu hayvanı verdi ona içinde koyun devesi sığırı hepsi var verdi ona dedi Müslüman ol hadi bunları da al götür aldı götürdü onları ahalisine dedi ki ya abi, bu peygamber var ya yani, diyor peygamber bu nasıl şey dedi ya Bir vadi dolusu ineği, danayı, buzağı, koyunu, deveyi, atı neyse. istedim İslam'a girme karşılığında hiç çekinmeden verdi. Hadi siz de Müslüman olun da siz de benim gibi zengin olun. Gidin Muhammed'e gidin. Öyle bir veriyor ki fakirlik olur diye hiç düşünmüyor. Biter diye hiç düşünmüyor dedi. Yani kafire bile Müslüman olması karşılığında bu kadar mal vermiş ve Müslüman olmuş. Peygamberimiz bütün malını, bütün mülkünü, kendisine gelen her türlü hediyeyi Allah için, Allah yolunda, dini İslam için bahşeylemiş, vermiş gözden çıkarmış. Hiçbir zaman dünyayı kendisine kalıcı bir mekan olarak görmemiştir. Örneğin kızı Fatıma hizmetçi istemiş. Elleri patlamış çalışmaktan tarlada çalışıyor, bahçede çalışıyor. Hizmetçi yok. Peygamberimize geliyor, evde yok. Geliyor, evde yok. Peygamberimiz dışarıda. Diyor Hazreti Ayşe'ye, "Babam geldiği zaman söyle." Ellerim patladı diyor. Bana bir hizmetçi. Devlet başkanıdır diyor. Bana bir hizmetçi göndersin. Versin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olayı duyunca gidiyor. Bakıyor ki Hazreti Ali ile Hazreti Aişe yatıyor. Döşeklerinde yatıyorlar. Arasına aralarını ayırıyor. Ortalarına oturuyor. Bağdaş kuruyor. Siz diyor Neden bahsediyorsunuz? Hizmetçi mi istiyorsunuz? Ha. Siz diyor 33 defa subhanallah deyin, otuz defa elhamdülillah deyin, otuz defa Allahu ekber deyin. Dünya malından, mülkünden sizin için daha karlıdır, daha güzeldir. Bu zenginlik size yeter. Bu gerek var diyor hizmetçi. Peygamberimizin hüceleri ikiye ikiydi. Dört metre. Yüksekliği de iki metre var yok. Duvarları çamurdan, o bildiğiniz kerpiçten yapılmış. Üstüne de hurma dalları serilmiş. Onun üstüne de toprak atılmış. Neredeyse kafası değiyor o şeye yani tavanına. İkiye iki. Peygamberimizin sarayı dedi yani saray o. Oh, ikiye iki. Peygamberimiz hanım, Peygamber devlet başkanı. Öyle yaşamış. Hazreti Ömer peygamberimizden sonra hani Ebubekir'den sonra halife oluyor. İran elçisi geliyor. Diyor bana devlet başkanınızı gösterin. Diyorlar ki şu ağacın altında bir yatıyor ya odur. Diyor, ya olur mu şey diyor. Devlet başkanı ağacın altında yatar mı? Bir bakıyor ki bürünmüş ağacın altında yatmış. Toz içerisinde orada yatmış. Diyor ya Ömer korunman yok, şeyin yok, hiçbir şeyin yok. Ağacın altında bu toz içerisinde yattın. Orada bir şiir söylüyor o Fars elçisi, İran elçisi. Diyor ey Ömer sen emin olduğun halkına adaletle hükmettin ve insanlardan bu şekilde artık çekinmez oldun. Hiç kimsenin günahına girmedin, hiç kimseye zulmetmedin. Adaletli olduğun için korkusuz bir şekilde ağacın altında yatıyorsun. Korunman yok, koruma yok, güvenlik yok, polis yok, asker yok, hiçbir şey yok değerli başkanım. Şimdi değerli kardeşlerim, Allah Teala razı olsun. Camimize biraz daha erken gelmenizi cihaz ediyorum. Ezan okundu fazla vaktinizi almayın. İnşallah bu derslerimize daha erken iştirak ederek istifade etmeye çalışalım. Allah hepinizden razı olsun. Allah cümlemize hayırlı yaşamlar, hayırlı ölümler nasip eylesin. Ahirette cennette müjdelenmeyi nasip eylesin. Cehennem narından cümlemizi azat eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.